Eti var habeler. Selamu <gülüyor> alayken ve rahmetu Allah ve barakatuh. Alhamdulillah Rabb al-alamin. Özellat ve selamü alayhi mursalin Muhammedu alayhi sallam ve onun cahibiye jma'een. Aüzebillah issemi al-aliyim. Min al-shaytan ar-rajim. Rabb aüzebik min amazat al-shayatin. Aüzebik Rabbin yapdurun. Bismillahi l-Rahmani l فخلف من بعدهم خلف نباع الصلاة وتبع الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم الله من فاعل العظيم والبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين الشهير الله الحين القى بالحي تكم الذي لا مُتَبَدَّأ ve davajunku şe bilehüm lena ugut inaminah aliye le'abiyim çok muhterem dinleyenlerimiz Allahu tebaraka ve teala bizleri bu aleme büyük sorumluluklarla gönderdi. Mesuliyetler ve mükellefiyetler bize yükledi. Bu emanet Allahü Teala'nın emaneti bize arz edildi ve biz bunu kabul ettik. Rabbimiz bu hususta buyuruyor: "İstâ'înillâhi innâ rabnâle emânete." "Göklere, yerlere ve dağlara emanet ettik. Onlar, onu taşıyacak kimse bulamayınca, biz insanı ona yükledik." Biz emaneti, İslam emanetini, din emanetini, farzları, vacipleri, emirleri, yasakları göklere, yerlere ve dağlara arz ettik. Onlar bize sordular: "Ya Rabbim, bunu taşırsak ne var, taşımazsak ne var?" buyurdu ki taşırsanız cennet var, taşımazsanız cehennem var. Dediler ya Rabbi cennet çok iyi bir şey ama cehennem tehlikesi madem ki var biz bu emaneti müsaade edersen taşımayalım, yüklenmeyelim. Peki siz bilirsiniz, muhayyersiniz. Bu sefer insana arz ettik buyuruyor. İnsan hemen yüklendi. Çünkü insan nevkâne valûmen cehula Büyük bir zalim ve büyük bir cahil olmuştur. İşin akıbetini düşünmez. Hemen emanetin, emaneti yüklenir. Hemen bir vazifenin sorumluluğun altına girer. Yükle sırtıma der. Nasıl olsa Son sonra taşıma maniyet eder. Efendim yarı yolda işi bozar. Ama bu iş böyle değil. Şu anda biz bu emaneti yüklendik. Bu sorumluluğu üstlendik. Bu İslamiyet bize arz edildi. Biz bu İslamiyet'i kabul ettik. Elhamdülillah Rabbimize iman ettik. İmandan sonra en büyük emanet namaz. Bu hususta Birkaç ders yapıyorum. Geçen derste de bundan bahsettim. Yine bahsetmek durumundayız. Neden insanlar namaza karşı gevşeklik ediyorlar? Kimisi hiç kılmıyorlar, kimisi farzların vakitlerini geciktiriyorlar, Kazaya bırakıyorlar, kimisi tadil erkan rahat etmiyorlar, kimisi cemaate gitmiyorlar. Birçok namazla ilgili konu var. Ümmetin en büyük meselesi namaz. İmandan sonra bu işin temeli namaz. Onun için Hazreti Ali Efendimiz, "Çağrıma Teala Teala'nın diyor" Ezan okunurken, abdest alırken, daha abdest hazırlığına başladığında rengi sararırdı, efendim çok zor bir hale girerdi, tüyleri diken diken olurdu, onu titreme tutardı. Namaza duracağı zaman hakikaten sanki vefat edecekmiş gibi bir hal kendisine aruz olurdu. O zaman sorduklarında, ya emir-i nedir bu senin halin dediklerinde buyururdu ki, Yedi kat göklerin, yerlerin, dağların, taşların taşıyamadığı ve sorumluluğu altına giremediği namaz emaneti. Bak emanetken mana Hazreti Ali Efendimiz işte o ayeti tefsir ediyor. Sahabenin beyanları, ayetlerin tefsirleri yerine geçer. Yedi kat göklerin, yerlerin, dağların üzerine konup da efendim, altından kalkamayacakları tehlikesiyle üstlenmedikleri kendilerine arz edildiği halde kabullenmedikleri bu emanetin vakti geldi. Ezan okunuyorum. Namazın emanetin vakti geldi. Şimdi ben Rabbimin huzurunda duracağım. Acaba bu emaneti tam taşıyabilecek miyim? Doğru kılmayım? Becerebilecek miyim? Yoksa vazifemi, ihmal mi edeceğim? Yanlış mı edeceğim? Kabul mü göreceğim? Red mi edileceğim? Bunu bilmiyorum. Ben nasıl Rahat olayım, nasıl key keyif yapayım buyururlardı. Onun için büyük bir emanet boynumuza yüklendi bu namaz emaneti. Şimdi elhamdülillah imanımız tamamdır. İmanımız yerindedir. İmanımızda şekşubu yoktur. İman meselesi üzerine itikadi konularda da konuştuk evvelki derslerimizde. Fakat imandan sonra en büyük emanet, yüklenmiş olduğumuz en büyük emanet, Namaz emaneti. Şimdi bu hususta ihmali olanlara nasıl vaat edeceğiz? Çoğu çocuğu nasıl teşvik edeceğiz? Kendimiz nasıl bunun hakkından geleceğiz? İnsanları nasıl uyaracağız? Önümüzde ölüm var, ahiret var. Bak ahiret yolculuğu devam ediyor. Her gün cenaze haberleri alıyoruz. Sandıklarımızdan, sevdiklerimizden, eş dosttan, ehbap yarandan, yakınlardan, uzaklardan vefat haberleri. Devamlı ahiret yolculuğu devam ediyor. Yaz demiyor, güz demiyor. Adam milletvekilidir bir sene kalmış seçime biraz daha devam etsin demiyor. diğer reisidir işte seçime kadar bekleyelim demiyor. Hiç. Mevla Teala tayin ettiği vakit geldiğinde ecel geldiğinde kulunun canını Azra Aleyhisselam'ı gönderip söküp alıyor. Ondan sonra ona gel bakalım sen buraya emanetleri ne yaptın diye soruyor. Bu sorunun karşılığında herkes hazır olmak zorunda değil midir? Yani insan kabri bir düşünmek zorundadır. Orada yalnızlık var. Orada sessizlik var orada ıssızlık var orada eş dost yok yardımcı yok orada kimse yok mükkennekerin şu halinde o meleklerin şu halinde bu namaz meselesi açıldığında bu hesabı nasıl verecek bunun adresi bunun güçlü bunun tahareti, bunun temizliği bunun vakitle nerayeti ta içindeki şartlar dışındaki şartlar aman ya Rabbi aman ya Rabbi bizim bu kadar yükümüzle manetimiz varken ne işimiz var yani sen asla asla olmayan hayali mevhum şeyler e işte efendim şu şöyle olmuş bu böyle olmuş sonu ne olacakmış masa başı kurguların efendim e, korku dizilerinin yok duygusal yok komedi yok bilmem ne bunlarla bizim ne işimiz olur ya. Ne oynamak ne gülmek o kişiye ki dedir elindedir yakası. Yakamız Ezrail elindedir. Başımızda kartal gibi kon emrini bekliyor kafamıza inecek. Birden ölüp gideceğiz. Daha bu elbiselerimizi giymeyeceğiz, bu evlerimizde bir daha durmayacağız, geçtiğimiz yollardan bir daha geçmeyeceğiz. Her şey bitecek ya, bir anda bitecek ya. Bu kadar insanın bitti, bizimki mi ebedi kalacak ya? Bin senelerden fazla yaşayanların ki bitti, bizimki mi kalacak ya? Nasıl hazırlanmayız? Bu kadar sorumsuzluk olur mu ya? Bu imtihan kaybetmeye benzemez, ehliyet sınavını e, kaçırmaya benzemez, üniversite sınavından geçirmemeye benzemez ya. Bunun sonunda ne var? Bunun, bunun sonunda kazanırsan cennet var. Ne hala Kazanırsan cehennem var. Buna dayanılabilir mi? Bir insan kendini göz göre göre ateşe atabilir mi? Ateşte yanmayı göze alabilir mi? Bunu imanla bağdaşır mı bu? Ateşin yaktığına inanan insan ateşe elini sokar mı ya? Onun için namazsızların kötü durumunu beyan eden birçok had-i kerime, birçok hadis-i şerif, Namazla ilgili yazmış olduğumuz, Allah Teala'nın bizi yazmaya muvaffak kıldı. Dinin direği ve müminin mi'raci namaz isimli eserimiz elhamdülillah. Kandil Gecesi itibariyle mevlitten beri piyasaya sunuldu. Şimdi bu millet efendim, neler yazıyorlar, neler okuyorlar da imandan sonra en büyük emanet, şimdi ölçeler kabirde ilk sorulacak sorgu-sual, Kendisinden yapılacak bu mükellefiyet bu sorumlulukla ilgili niye okumuyorlar? E tabi kitap dili başkadır, vaaz dili başkadır. Biz burada bir e, sohbet konuşması yaptığımız için bazı şeylere, e, rivayetlere yer verebiliyoruz ama hepsini de anlatacak vakit, saat bulamıyoruz. Bunu güzel sıralı okumak lazım. Allah-u Teala ne buyuruyor? Habibi sallallahu aleyhi ve sellem ne duyuruyor? Bunları bilmek lazım. Bir bak bilmeden... Amel olmaz. İlimsiz amel olmaz. İnsan bilmeden neye inanacak, ne yapacak, nasıl yapacak? Evvela bilmek. Bak, ne buyuruyor Estağfirullah? <gülüyor> Meryem suresinin 59. ayet kerimesinde daha yukarıdan beri kıymetli seçkin peygamberleri anlattıktan sonra işte onların ardından kötü döller türedi. İsrailoğullarından özellikle bahsediliyor tabi. salate. <gülüyor> En büyük kötülükleri ne oldu? Namazı zayi ettiler. Bak kimisi inanmadı. Farz değil dedi. Ben spor yapıyorum namaza lüzum yok dedim. Ben ne dedi namazı hafife aldı küçümsedi alay etti dalga geçti kafir oldu. Kimisi kılmadı tamamı terk etti fasık oldu. En büyük günahkar. Şirkten sonra namazsızlıktan büyük günah yoktur diyor İbni Hazm. Rahimeullah. Lâdem <gülüyor> ba'de şirk. Ağzamu min terkis salâh. Hatta akruca vakti. Vakkatli müminin bir gayri hak. İmansızlık, Allah'a ortak koşmak, puta tapmak dediğimiz, kafirlik dediğimiz, Allah cümlemizin ocaklarından uzak etsin. En büyük suç, işte ondan sonra vakti çıkıncaya kadar bir namazı kılmamaktan daha büyük günah yoktur diyor. Bak, namaz kılmamak demiyor, namazsızlık demiyor. Vakti çıkıncaya kadar bir vakit namazı kılmamak diyor. Doğru anlamak lazım lafı. Şimdi akşam namazının vakti girdi mesela. yat girene kadar akşamı kılmadı bir adam. E baygın mı? Değil. Komada mı? Değil. E deli mi? Değil. Efendim, kadın olsa da hayız nifası halinde mi? Değil. E peki niye kılmadı bu şimdi? E kafir mi? Değil. Kafir olsa onun hesabı başka. Defteri hiç bir daha açılmayacak. Onun vezmi yok, mizanı yok. Ahirette tartısı yok, terazisi yok. Sevabı yok ki. Ne kadar hayır yaparsa yapsın. imansızın hiçbir iyiliği yazılmıyor ki. Sevap yerine geçmiyor ki. Terazi kurulsun. Terazi sağa sola olana, iyiliği kötülüğü olana tartı konulacak. Peki, Müslüman adam imanlıyım diyor. E, akşam vakti girdi. Yatsı girene kadar devam ediyor. Yatsı vakti girince akşam çıkacak. Niye kılmıyor şimdi? İşte bir namazın... Vakti çıkıncaya kadar terk edilmesinden büyük bir günah yok. Neden sonra? imansızlıktan sonra. Ondan sonra ne geliyor diyor? Haksız yere adam öldürmek geliyor diyor. Allah muhafazasın cinayet, katillik. En büyük günahlardan, kebal günahlardan biri. Fakat namazın bir vakit namazın terki ne oldu? Adam öldürmekten öne geçti. Ulema böyle beyan ediyor. E bu beyanlar karşısında biz bunu nasıl hafife alırız ya? Namazı zayi ettiler. Kimisi alacalı kıldı, bir kıldı bir kılmadı. Kimisi kılıyor kazaya bırakarak vaktini geciktiriyor. Kimisi işte tadil erken rahat etmiyor. Tavuk tane toplar gibi, karkaleşi eşer gibi pat küt çat küt kılıyor. Kimisi abdestine kusuruna, taresine rahat etmediğinden kuru yerler bırakıyor. Yani nasıl olacak? Namazı zayi ettiler. Ve tevârüş şehvetlerine, canlarının arzularına, nefislerinin kötü isteklerine harfiyen uydular. Ne diyor canın? Film şeyle, tamam. Ne diyor şarkı dinle? Ne diyor dans et? Ne diyor e, efendim zina yap? Ne diyor işki iç? Ne diyor kumar oyna? Ne diyor faize? Ne diyor yalande? Ne diyor emrin baş üstüne diyor? Nefis emir komut veriyor, bu da harfiyen uykuluyor. Namaz kılma diyor efendim. Yat aşağı diyor. Sabah kalkma diyor. Efendim, yemeğe bak şimdi, yemeğin kazası olmaz, namazın kazası olur diyor. Lafa bak ya, lafa bak şimdi. Yeme, yemek, ha tamam, oruçludur, iftar sofrası hazırdır. Zaten İslamiyet diyor ki, la bir ve hazrat, tamam, yemek hazırken namaz olmaz. Ne demek? Aklın, yemekte kalır, namazın mekru olur. Vakit var daha, namaz yeni girmiş, mesela oruçlusun, iftar vakti. Önce bir 10 on dakika, 15 on dakika, 20 dakika bir yemek yenir. Ama sen pis ayda, bir, bir saat, bir buçuk saat oturuyorsun sofrada da, akşam namazı çıktı ya. Niceleri Ramazan'da, iftar sonrasında akşamı kaçıranlar olur. Ramazan'da, Ramazan'da, iftar sofrasında akşamı geçirenler olur. Bir de bakarsın Müslüm, böyle iftar vermişler, otellerde, şurada, burada, kalabalık milletler, iftar, herkes dolmuşlar, oruç açıyorlar. E ne oldu? Bir de gözün yatsı vakti girmiş. O e, şeyi de, yatsıyı da yarım saat geç yapıyorlar, millet teravih yetişsin diye. Ona da aldananlar çok oluyor, onu da zannediyorlar ki, sanki akşamın vakti uzatıldı yarım saat. Halbuki yatsı, yarım saat sonra, bir saat sonra kılınabilir. Onun için yatsının vaktini geciktiriyorlar. Akşamın vaktini uzatamaz ki. Akşamın vakti takvimde yazan vakitte çıkar. Bunları zannediyorlar o yarım saatte pay var. veya da ben hiç önemsemiyorlar. Sofrada ha iyi hi derken. ya bir gün tuttuğun Ramazan orucundan o bir vakit akşam namazı aşağı mıdır? Fazlasız vardı aşağısı yok. Bir vakit namaz bir haç kadar farza denktir. Efendi Hazreti ne kadar bunu anlatırdı. Adamlar hac yolculuğunda bile namazı kaçıran yolculukta adam oluyor. Otobüse gidenler veya uçakla gidenler. Efendi o arada bir de bakıyorsun yolda öyle namaz göçü Uçak tabi sürüyor üç saat falan. O arada mesela akşam namazından rastlasa, akşam namazı üç saat sürmez, dört saat namazı geçer. Mesela ihrama girmiş, bilmem ne, hacca niyet etmiş. Farz, haç diyelim bir adama. Farz olan ömründe bir kere haç. Zengin adam, Nisab'a malik, farzla mükellef olan bir adam. E yaptığı bütün hac orada kaç hafta kalacak? Üç hafta, dört hafta, işte o kadar tavaplar, sahiller, işte şunlar, vakfeler bütün nefsini toplasan bir haç ediyor mesela. Haç ameli, hac ibadeti. İslam şartlarından birisi. Peki o bir uçakta geçirdiğin akşam namazı ne? O da bir müstakil farz. E bir namaz, bir farz, bir haçtan aşağı mıdır? Fazlası var, aşağısı yok. Nasıl olacak Hac yolunda namaz kaçırılırsa İftar sofrasında namaz kaçırılırsa bu namazı zahir edenler, bu nefsinin arzularına uyanlara Allah ne tehdit yapıyor? Fesevveyel kavne gaya. Ben seyahat okuyorum. İşte çok yakında onlar gayyi boylayacaklar. Ya işte bu gay nedir? Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde beyan ediyor. El <gülüyor> gayyu Vel bi ehlin nar. Cehennemde iki tane kuyu var. Birisi gay, birisi etam. İşte bu iki kuyu cehennemin en derin yerinde, cehennemde yananların bütün irinleri, cerahatleri o döner var ya mesela döner, dönerken ne oluyor? Yağları böyle aşağı doğru akıyor. İşte yanan insanların da, yanan etten nasıl yağ akar, cehennemde yanan insanların da e, o akıntıları, irinleri, kusmukları, ak, akan şeyler, cerahetler o iki kuyuda toplanıyor. Birinin adı gay, birinin adı esab. İkisi de Kur'an'da geçer. <gülüyor> Furkan suresinde, şirk koşanlara, haksız yere adam öldürenlere, bir de zina yapanlara esan kuyusuna kavuşacaklardır buyuruluyor. Namazı zayedenler, terk edenlere de? Gay kuyusuna. Hoca efendi ben bugüne kadar kılmadım işte ben yandım yıkıldım. Cık, yahu kurban olduğum Allah, Erhamur Rahim'in kulunu anasından babasından çok acıyan Allah. Kapıları kapatır mı sana tevbe kapısı açmış. İlla men tâbe. Bak iki yerde de Gay ve esem. Bu Meryem suresinde, öbürü Furkan suresinde. İkisini de hemen peşinde bak büyük tehdit olduğu için Allah muhafaza. İnsan tabii ki bu zinaya düşüyor veya terk ediyor bir şey olur yani. Kul olmaz, Mevla hafsız olmaz. Peşinden ne buyurdu? Ancak tevbe eden ve amene imanı tazeleyen. Çünkü günahlar imanı zedeliyor. İman e, ne oluyor? E, bayatlıyor ya. Baya, bay, efendim iman eskiyor ya. İmanlarınızı kelime-i tevhid ile tecdit edin, tazeleyin buyuruluyor. Eski mesele tazeleyin buyurulur muydu? Onun için tevbe edecek, iman tazeleyecek. Ben bu günahları nasıl işledim Rabbimin azametini, büyüklüğünü, onun zorunda hesaba çekileceğimi nasıl takdir edemedim ben? Demek iman zafiyetinden kaynaklandı bu günahlar. Hemen imanını doğrultacak. Amile amelen salihan. Amile salihan da var. Amile amelen salihan da var. Tabi aynı manada salih amel işleyecek. Ne demek? Bıraktığı, kazaya bıraktığı namazları kaza edecek. Efendim kul hakkına girmişse helallık isteyecek insanlardan hangi günahlar yaptıysa bir daha yapmama karar verecek geçmişte yaptıklarına çok pişmanlık çekecek ya istiğfar edecek tövbe edecek işte onlar cese girerler buyuruyor e demek ki bugüne kadar kılmasan da e benden ümit kesildi artık ben cehennem odunu oldum deme Mevla kullarına ümit kestirmedi için Kur'an indirmedi rahmetellil alemin bize bu mübarek ayda ve bu evvela alemlere rahmet Muhammed Mustafa'mızı sallallahu aleyhi ve sellem göndererek bize rahmetini, eserini göstermiş oldu. O bize acıyor. Bizi cennete davet ediyor ya. Bizim ne işimiz var cennette? Niye secdeye davet ediliyoruz da secde yapmıyoruz? Niye rükua davet ediliyoruz? Eğilin Allah'ın huzurunda denildiğinde niye eğilmiyoruz ya? Bu ezanlar rükua secdeye davet değil midir? Ne buyuruyor? Onlara... Ruku edin. Eğilin Allah'ın huzurunda. Bak rüku eğilmektir. Secde etten alnını yere değdirmektir. Bunlar Allah'ın karşısında azametinin ululuğunun yüceliğinin karşısında tevazudur. Alçalmadır. Boyun kırmadır. Hele secde alçalmanın son noktasıdır. Zirvesidir. Allah secdeyle beraber kulunu kibirden arındırıyor. Men segede fakat secdeten fefederi kibri buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir secde yapan Allah'a kibirden beri olmuş olur. Neden? Büyüklük taslasaydı secde yapamazdı. Yani secde yaptığına göre Allah'a karşı alçaklığını ifade etmiş oluyor. Tabii biz Allah'ın kullarıyız, köleleriz. Biz Allah'a karşı senin hafif varlıklarıyız. Biz onun yaratıklarıyız ya. Bizim elimizde ne var? Biz kimiz ya? İstesi şu anda nefesimizi keser. İstesi şu an Damarlarımızı zıkadır, bizi felç eder, ister. Bizi şu anda öldürür ya. Allah bize sağlık verdi, sıhhat verdi, bu kadar nefesler aldırıyor, verdiriyor. Eşini seni rüka secdeye davet ediyor. Nasıl Allah demeyeceksin? Nasıl Sübhane Rabbi'yle azim demeyeceksin? Nasıl Sübhane Rabbi'yle ala o yüce Rabbimi tesbih ederim, tenzih ederim noksanlıklardan demeyeceksin ya. Onun için Sübhaneke Allah'ım ve hamdüke ile başlamayacaksın. Allah'ına hamdü sene aile Tesbih ile, tenzih ile meşgul olmayacaksın da. Ne işin var? İşinin adı ne? Sen bu aleme ne yapma geldin de? Ne yapacaksın? Onun için Tövbe edenlere Mevla kafa açtı. Kimse ümidi kesmesin. Kaç senede kaza borcun olursa olsun. Başla şimdi. Kılma hesabını yap. Boş vakitlerinde kazalarını. Yani boş vakitler derken, hepten fuzuli vakit gibi demeyelim. Zaruri ihtiyaçlarının dışında kalan vakitlerinde kazaların hesabını yap ki ölmeden bu hesabı efendim tamamlamaya bak. Derken e, ölüm aniden gelirse kazaların bitmeden tabii ki Rabbimiz o zaman e nafilelerden, kıldığın sünnetlerden, fazil onu tamamlar. E, mağfiret de buyurabilir. E, çünkü bakarsak ki sen iyi niyetlisin, hesabını doğru yaptın, başladın, tövbe ettin ama ömrün yetmedi. E tamam, allah Teala kimseye 100 senelik namazdan geleceksin yoksa de giremezsin buyurmadı ki. Bu verdiğinde mükellef oluyorsun, ölünmeye kadar. E, ölmeden evvelki namazdan mükellefsin, öldükten sonra emeklisin. Şimdi kabirde yatanlara bu namazlar ki bu ozanlar, okunduğunda niye kılmadınız? Onun için, şimdi biz bu tehlikeleri duyuracağız, sevdiklerimize duyuracağız. Cennette beraber olmak istediklerimize, çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, dostumuza, ya cennette birlikte olalım dediklerimize, düşündüklerimize duyuracağız kardeşlerim. Aksi takdirde Allah ayırır yollarımızı ve akraba ilişkileriniz, çoluğunuz, çocuğunuz asla size yaramaz ahirette. Yemin kıyameti yapsulu beyne kıyamet günü Allah aranızı ayırır buyuruyor Allah. Allah Teala buyuruyor. Emne Biz iman edip ameli salih işleyenleri namazı oruç zekat gibi ibadetlerini vazifelerini yerine getirenleri kelm üsüzüne bozgunculuk yapan haramlar, günahlar işleyenlerle bir mi tutacağız? Emne cealün kel füccar, <gülüyor> takva sahiplerini haramlardan sakınanları, facirler, fasıklarla bir mi yapacağız? Siz bizim adaletimize, hikmetimize bunu yapıştırıyor musunuz Allah buyuruyor? Ya. Em haşib ellezine aminu ve salihat, seva emme hayyam ve O iman etmiş olanları, iman şartlarına, esaslarına kayıtsız, şartsız, çeksiz, şüphesiz İnananları, salih ameller işleyenleri, başı namaz, o günahları iş, işleyenler sanıyorlar mı ki namaz yok, oruç yok, abdest yok, Kur'an yok, zikir yok, bütün haramlarla efendim, hem de olmuş insanlar sanıyorlar mı ki biz o, iman edip ameli salih işleyenlerin hayatıyla onların hayatını bir yapacağız, ölümlerini de birbirine uygun yapacağız. Ne yaşantıları bir olur ne ölümleri bir olur Allah buyuruyor. Secdeyle, rüküyle, Allah diyerek, zikirle, abdestle, kusurle yaşayanlar, yatanlar, kalkanlar. Ya namazsız, abdestsiz yaşayanlar bir olur mu? Aynı böylecekler. Ölüm meleği aynı mı gelecek? Aynı mı selam verecek? Ya. Onun için Allah Teala cenneti eliyle cehennemlikler arasında geçen bir konuşmayı naklederken şöyle buyuruyor. Hoca sen ne biliyorsun bunları? Ben ne bileceğim bunları? Rabbim bildirmeden ben ne bilebilirim? Bunu Kur'an-ı Kerim'de yazmasa, Allah Teala Peygamber'e bildirmese, daha cennet cehennem şu anda hazırdır. Adamları bekliyor ama milletlerse haleminde kabirden daha kalkılıp mahşere çıkılmadı ki. Ama Allah Teala'ya zaman-zemin mefhumu yoktur. Allah Teala geçmişi geleceği eşit bilir. Allah Teala senin benim gibi yarın olsun da bakalım ne olacağını görelim. Buyurmaz ki. Kaybı biliyor, geleceği biliyor Allah Teala. E şimdi ahirette neler olacak? Bu insanlar dirilecek. Kim cennetli, kim cehennemli? Aralarında ne konuşmalar geçecek? Bunları Rabbimiz şimdiden haber veriyor. Duymadık demeyin. Allah buyuruyor. Ben bu ayetleri okuyorum size. Müttessir suresi 40 ve 47. ayetler. Bu manhepşi, e var evlerinizde, ellerinizde ya baksanıza Kur'an'a. Estad illa fi cennetin <gülüyor> yesha'alun ani'l mujrimin. Cennet eli cennette makamlarına yerleşmişler, istirahat ederlerken, sevdikleriyle beraber nimetlenirken, müslümlerin, suçluların, kafirlerin, e, günahçıların hallerinden soruşurlar, görüşürler. Bu arada cennetle cehennem arasından pencere kalkar, perde açılır. Nasıl şimdi dünyanın bir ucundan canlı yayın yapıyorsunuz da? Adam oradan oraya dinletiyorsunuz, gösteriyorsunuz, konuşturuyorsunuz aynı saatte. Allah Teala cennetle cehennem arasını e, açamaz mı? Evvelce bunları anlamak, anlatmak daha zor idi. Şimdi teknoloji geliştikçe bir örnek veriyorsun. He? Allah'ın yarattığı bir aciz beşer böyle bir şeyler yapıyor da Mevla'ya ne kadar kolay. Maşallah <gülüyor> ki sakar. Sakar cehennemde bir tabakanın adıdır Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Sakar denen bu cehenneme siz ne soktu? Ne yaptınız da bu cehenneme girdiniz ya? Cehenneme girmek için özel gayret lazım ya. Allah kulları cennet için yarattı, rahmet için yarattı ve lidar ve cennete davet etti peygamberler, kitaplar gönderdi. Siz de bu cehenneme girdiğinize göre bir şey yaptınız da girdiniz buraya. Kalu İşte cehennemde yananların cevaplarındaki ilk madde dediler ki: "Lemneku minel musallin." Biz namaz kılanlardan değiliz. Şimdi tabi ondan sonra diğer cümleler peş peşe geliyor ama ilk cevaba bak biz namaz kılanlardan değildik e görüyor musunuz onun için Allah Tebareke ve Teala şimdiden bize bu haberleri veriyor ki yarın ahirette biz duymadık demeyin bak cennet hazır adamlarını bekliyor Allah Teala cennete davet ediyor neyle namazla. E, namaza icabet etmedin, rukiye etmedin, secde etmedin, e, ben bu davetiyeyi reddediyorum, kabul etmiyorum demiş oluyorsun. Yarın davetiyesiyle gelen içeri girecek, cennete girecek, sen kaldın kapıda, e, cehennem, cehennemi bekliyorsun, Allah muhafaza buyursun. Onun için Allah Teala imansızlıktan sonra namazsızlığı zen olarak, kınama sıfatı olarak Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir, Kıyamet sureyi cellesinde, Ebu Cehil'den bahsederken, Ebu Cehil'in ahlakını insan kendine yapıştırır mı ya? İşte o en azılı kafir tasdik etmemiştir. Allah'ı ahireti, cenneti, cehennemi iman şartlarını doğrulamamıştır, kabul etmemiştir. Ve la salla namaz da kılmamıştır diyor. Burada da imansızlıktan sonra yine namazsızlığı getiriyor. Ya bu kadar ayeti kerime ile beraber namazsızlığın imansızlıktan sonra en büyük bir günah olduğu beyan ediliyor. Rabbimiz işte, Tebâreke Bırak namaz kılmamayı, hepten terk etmeyi. Hepimizin okuduğumuz, dinlediğimiz Ma'un suresi. Dördücü ayet kerimesinde. Vay o namaz kılanların haline buyururken. Namaz kılanlara bile büyük helak vardır buyuruyor. Ama hangi namaz kılanlara? O namazlarından gaflet edenlere. Onun için Allah dostlar ne dediler? Hamdolsun Allah'a ki namazlarında gaflet edenler buyurmadı. Namazlarından gaflet edenler buyurdu. Çünkü namazın içinde gaflet edenler buyursaydı, hepimiz namaz kılarken bir şeyler düşünüyoruz, gaflet ediyoruz, helak olmuştuk o zaman. Ama ne buyurdum Mevla? Namazlarından gafil. Yani ne demek? mı okundu, saat mi geçti, vakit mi çıktı, kazaya mı kaldı? Hiç adam umursamıyor. İşte Saad-ı bin Ebi Vakkas Hazretleri bu hati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorunca, ve vakti. Namazı vaktinden geciktirenler, yatsı giriyor akşamı kılmamış. Sabah güneş doğdu sabah akılmamış. işte vay haline onlara veil vardır onlara büyük helak vardır onlara şer vardır onlara bu seyadül Kudri hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme <gülüyor> veil <gülüyor> cehennemde bir vadidir ki hüle bir vadidir gidiyor bir kafir yukarıdan aşağı cehenneme atıldığı zaman o vadinin dibini bulamadan evvel 40 sene iner iner iner iner iner yani asansörden inme demezmez bu ya. Atıyor taş gibi seni aşağı, Cibini bulamadan 40 sene gidiyorsun da. Mevla buyuruyor ki bak Vettekunna ralleti üddetil kafirin Ali İmran suresinde faiz yiyenlere tehdit buyururken ben cehennemi kafirler için hazırladım. Ama en faiz yiyenler o kafirler için hazırlanmış olan cehennemden kollayın kendinizi sakının kendinizi diyor. Şimdi sen Müslümansın niye burnunu sokuyorsun o cehenneme? Ve vadesinde vadisinde ne işin var? Hiç kılmayanı ya bıraktık bak şimdi vay o kılanların başına geleceği diyor niye vaktini geçiriyor ya Allah Teala sana emretti ya sen niye ciddi olmuyorsun ya uçak kaçacak diye vapur kaçacak diye tren kaçacak diye imtihan saati geçecek diye yok vazifeye beş dakika geç kalmayın diye saatler kuruyorsun insanları başına tüküyorsun telefonları ettiriyorsun böyle dikkat ediyorsun da seni yoktan yaradan yediren içiren nefes aldıran verdi. Allah cennet onun cehennem onun. Sana diyor şu vakit şunu kıl diyor geçirme ya. Bu kadar da geniş vakit ter allah Teala namazın vakti. Beş dakikada geçmiyor ki ya. En kısası akşamın saati bir buçuk saatten aşağı geçmiyor ya. E peki sen bunu niye kılmıyorsun kardeşim? Demek Allah'a önem vermiyorsun. Demek ahireti önemsemiyorsun. Demek cenneti kaçırsam ne olur? Cehenneme girsem ne yazar? Sen bu işi hafife alıyorsun. Allah da seni böyle tehdit ediyor. Allah muhafaza buyursun. Celle şanuhu celle celaluhu. Çok muhterem dinleyicilerimiz, namaz hakkında ne kadar konuşsak az, yıllarca konuşsak az, bu hususta ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Ancak bir mukaddime olarak bu konuşmayı yaptıktan sonra, evelsi gün, bir gün evvel, sizler için hazırlamış olduğumuz, Namazla ilgili çok önemli bir vakit namazı kasten kazaya bırakmak, namazı geçirmeknin tehlikesi hakkında ve kabirdeki haller namaz kılmayanların, namaz kaçıranların ahirette dünyada, kabirde, mahşerde çekecekleri sıkıntılarla alakalı hadis-i şeriflerle ilgili çok uzun bir sohbet, bir konuşma yapmış idim. Ve i̇nşallah arkadaşlar şimdi bu konuşmayı size yayınlayacaklar istifade etmenizi inşallah e, istirham ediyorum ve Allah rızası için hepiniz seferber olun. Herkese artık mesaj mı çekiyorsunuz, telefon mu ediyorsunuz, bir şekilde ulaşın elinizden gelen her yere ulaşın. Allah için, namaz için inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, doğduğu ve vefat ettiği şu mübarek ve evvel ayında onun son vasiyetini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son vasiyetini mutlaka, bu da size bir vasiyet olsun, şu sohbeti ee, bu konuşmayı ve bundan sonra size nakledecek olan konuşmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir vasiyetini dinlemek ve dinletmek, herkese bunu e, tebliğ etmek niyetiyle Allah rızası için ve namazın şefaatine nail olmak için seferber olun. Şu dakika içerisinde birbirinizi haberdar ederek hep birlikte efendim vealegül frekansında e, bu cennet sofrasında, ilim meclisinde toplaşın, kaynaşın inşallah hepinizi e, Allah Teala emanet ediyorum ve ölünceye kadar namaz ehlinden ve ölürken de mahşerde de namaz ehli arasında haşrolunmak temennilerimizle sizlere bu sohbeti dinlemenizi rica ediyorum. Ve herkesi arayıp haberdar etmenizi de Allah rızası için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyeti olarak vasiyet ediyorum. Allahu u Teala ve Tekaddes Hazretleri Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem rahmetellil alemin bize Alemler rahmet olarak gönderildi. Bu mübarek ayda bize şeref vahşetti. Dünyaya teşrif etti ve bu hadis-i şerifleri bize rivayet etti. Sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden bize haberler getirdi. Bize hiç kimse bu haberleri getiremezdi. Ancak Allahu Teala ile o görüştü. allah Teala ona vahiyler gönderdi. Bizi haberdar etti. Şimdi biz elhamdülillah biliyoruz. Bu hadis-i şeriflerin müjdelerini biliyoruz. Bilinçli olarak şu mübarek gecede Allah bize sağlık verdi, sıhhat verdi. Allah sebepler yarattı, engelleri kaldırdı. Şimdi vefat edebilirdik. Allah sana imkan verdi şimdi. Niye kılmıyorsun? Niye gelmiyorsun? Bu fırsat bir daha girer mi? Bu dünya bir daha kurulur mu? Çarşamba pazarı her hafta kurulur. Bu hafta alamasan lahanayı bir daha hafta alırsın, parasayı. Fark etmez. Ama bu dünya pazarıdır. Bir kere kurulur. Kalktı mı bir daha bir şey yok. Ahirete gittim mi bir daha bağırıyorsun orada. Akşam namazına ben bir akşam namazı nasip olsa bana, bir sohbet nasip olsa bana, bir cemaat nasip olsa, ne vakit anlarsın ölünce bunların ne sevabı var, ne mükâbatı var. Bir daha gelin olursam oturup kalkmasını bilirim. Gitti gelin oldu kız, kaynanaya bedere hiç. Tınmadı, takmadı, ona hava atıyor, buna civa atıyor sen. Sen süpür, sen temizle bir şeyler. Herif de boşaltı bunu tabi. E pişman oldu anasının evine gidince orada da bir daha gelin olursam oturup kalkmasını bilirim diyor. E diyor hep seni mi gelin edecekler dedi. Bu kadar kızlar duruyor. Yani bir kere gönderiyorlar seni dünyayı. Ondan sonra yattı mezar. E Rabbi ne oldu? E bir daha gönderirsen ben namaza giderim. E ne mi uğraşacağız ya? 60 sene, 80 sene, 100 sene geldiğinde Allah demedin be. Ve izakı ile leumur Ne la erke'u. Ruki edin dendi. Ruki etmedin. Seyde edin, seyde etmedin. Ee, Ezanlar okundu. Niçin duymadın? Yatıp topraklara yüzün sürmedi. Ben de sana cennetimi vermedim. Derse Allah ben ne cevap vereyim diyor. E der tabii. Allah hak sahibidir. Bütün hakların sahibidir. Allah'ın yanında ananın babanın ne hakkı kalmış? Çoluğun çocuğun ne hakkı kalmış? Allah bu Celle Celaluhu tamla sudan yaratmış, yaşatmış. Yediriyor, içiriyor. Bu kadar nimetlerle kuşatmış. E bir rükü edeceksin, secde edeceksin. Geleceksin şurada bir ayet haris dinleyeceksin. Yok. E şimdi şu filme çattı, şu diziye çattı, maça çattı, haça çattı. Ondan sonra ölüm geldi çattı. Ne olacak? E şimdi bir daha beni geri döndürürseniz, efendim salih amel isterim de, efendim bir daha gelin olursam oturup kalkmasını bilirim. Kim dinler? Mevla bunlar hep haber verdi, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ve min Onlardan birine ölüm gelip çattığı zaman der ki Ya Rabbi döndür beni ne olur döndür beni ne olur döndür beni. Peki bıraktığım salih amelleri gitmediğim cemaatleri kaçırdığım sohbetleri telafi ederim asla. O öyle bir sözdür ki... ...onu kendi söylüyor... ...kendi dinliyor. Allah'ı dünyada dinlemeyeni... ...ölürken melekler dinlemez. Şimdi Rabbini dinleyeceksin. Namazın vakti geldi. Allah'ın emanetinin vakti geldi. Cemaatin vakti geldi. Akşam girdi çıkıyor. Çokların umurunda... ...değil. Müslümanların ki onun umurunda... ...değil. 60 milyon 70 milyon dünyada var... ...1.5 milyar... Çoğusu akşam gelir çıkar namazı. Kılmaz. Vakti geçirir. Çıkarır Allah muhafaza için İbn Hazm Rahimeullah buyuruyor. La zembe ba'de şirk e'azamu min terki salatin hatta ehruce vaktuha ve katli müminin bi gayri hak. Şirkten sonra Allah'a ortak koşmak, puta tapmak ne demek yani? yavurluk? Allah muhafaza. Bundan sonra bir günah biliyor musunuz? Diyor ki, bir namazın vakti çıkıncaya kadar geciktirmekten daha büyüğünü yok. Bilmiyorum diyor. Bak, namaz kılmamak demiyor. Namaz demiyor. Bir namazın diyor. Akşam girdi, yatsı şimdi girince ne olacak akşamı vakti? Çıkacak. Vakti çıkıncaya kadar, yani yatsı girinceye kadar şu akşamı kılmamaktan daha büyük günah yok. Şirkten sonra, yani ondan sonraki günah sordu bu Cavurla gidiyor direkt. Adam öldürmek haksız yere katillik bile ondan aşağı kalıyor. Haksız yere adam öldürmek sonra. Allah muhafaza buyur. Adam öldürmek az günah mıdır? Katillik ya bu öyle bir büyük günah bu ya. Hazreti Ali Efendimiz Kerimullahü Cihu, ezan yan açtım, ateş almaya başladı mı? Ezan vakti yan açtı mı? rengi sararır, tüyleri diken diken olur, titremeler. Allah'ım, ya amiral müminin ne oldu sana diyorlar. Hani hastalandın mı, sıtmalandın mı? Diyor, ne olacak bana ya? Câ vaktü emanetillah. Allah'ın dağlara, daşlara, göklere, yerlere arz edip de hepsinin aman ya Rabbi biz almayalım bu yükü diye kaçındıkları emanetinin, namazın vakti geldi diyor. Tağlar taşlar giremedi bu yükün altına. İnsan bu yükü yüklendi sırtına. Şimdi ben bakalım o emaneti nasıl taşıyacağım, nasıl kılacağım, becerebilecek miyim, ret mi olacağım, kabul mü olacağım korkudan. İştahı kaçıyor, yüzünün rengi kaçıyor. Allah'ı bilenler için, ahiretten korkanlar için, iman edenler için böyle önemli. Öbürleri için gelir, geçer hiç önemli bir şey değil. Allah muhafaza O sonra ne diyor? Döndür beni de ya Rabbi. Bıraktığım amel, salih amelleri işleyeceksin. Ve rahim berzakun. Önlerinde bir geçit var. Öldükten sonra nereye gidiyor? Berzak diyoruz ona. Geçit alemi. Ne demek? Ne dünya? Ne ahiret. Kabir alemine ne deniyor? Orta. Ne dünya? Ne ahiret. Çünkü Ceset dünyadadır, toprakta yatıyor, bu bakımdan dünya gibi gözüküyor ama görmüyor, işitmiyor, gezemiyor, yiyemiyor, içemiyor, bu bakımdan dünyayla alakası kalmamış. E, ahiret desek bedeniyle ruhu birleşip de aynı bu insan gibi olmadığından tam ahiret değil çünkü ahirette ne olacak? Ruhlar bedenler birleşecek, aynı bu insan mahşere kalkacak bir tarafı dünya bir tarafa ortada geçit ruhlar alemi o vercek ne zamana kadar bütün insanların diriltileceği o mahşer gününe kadar o alemde kalacak nasıl kalacak ne halde kalacak oralardan ne haberler var Allah Teala bize Muhammed Mustafa'yı gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem o alemden haberler veriyor Kimin başına ne geleceğini, kime ne muamele edileceğini, ne sual sorulacağını, ne cevap isteneceğini bunları haber veriyor. Böyle imtihan olur mu ki önceden soruları vermişler? Dünyada nerede böyle imtihan var ki şunlar sorulacak diye önceden sana öğretmişler. İşte Allah sana anandan babandan çok acıdığı için şunları soracağım diyor. E bu kadar belli belirli bir vazifeleri de ihmal eden ne demek istiyor? Hiç önem vermiyor demek. Bak. Vapur kaçıracağım diye, treni kaçıracağım diye, uçağı geçireceğim diye, imtihanın saatini kaçıracağım diye. Memur adam, işe beş dakika geç giderim de, müdürden, amirden, laf işitirim, fırça yerim diye. Değil mi? Nasıl titizlik ediyor? Saatler kuruluyor, şimdi cep telefonları kuruluyor, arkadaşına tembihleniyor. Sen bana ara aman uyuya kalırım, şudur, budur vs. Bunlar... İşte dünya işlerine verilen önemden ve ciddiyetten ileri geliyor. Ama namaz geliyor, geçiyor. Hiç umurunda olmuyor. Neden? Önem vermiyor. Bu Allah muhafaza etsin. Doğru inanmamaktan ileri geliyor. Ahirete görür gibi iman. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, şehidül mihrab, mihrab şehidi. Namaz kıldırırken Ebu Lule, onu şehit etti. Yani tabi şehit olmadı hemen de o yaraylan şehit oldu. Öyle eve taşıdılar onu. Ağır kan kaybetti. Zaten vefat etmeye yanaşıyor. O arada da tabii biraz yaşadı. Dalıyor. Komaya giriyor. Kan kaybı var. Zaten yarası ağır. Şehit olmak üzere. As-salah as, -salâ, as -salâ dediler. Namaz vakti geçiyor. Namaz ya amiral mümin dediler. Ölüm köşeğinde ya komada kan kaybı yaralanmış. O vaziyette Namaz denince hemen bir ayıldı böyle. Yaradan kanlar fışkırırken yine namazını kıldı diyor. Kur'an'da hiçbir amel için, İslam'da hiçbir ibadet için iman tabiri kullanılmamış. Ancak namaz için ne buyurur? Ve ma kânellâhul yuduya'a imânekum. Mescid-i Eksa'ya doğru kılınan namazları boşa çıkaracak değil. Çünkü o zaman oraya doğru kıble emredildi. Ne döndürülünce? Sahabe-i Kiram dediler ki Ya Resulallah, Mescid-i Eksa'ya kaç ay namaz kılındı. Kıble oraydı. O zaman bilenler oldu. O kıbleye doğru kılarken öldüler. Bunların durumu ne oldu? Hemen ayet geldi. Allah imanınızı edecek değil. Bak, neden bahsediyor burası? Namadınızı zahide. Ben şuraya dön dedim. Sesin o emri tuttunuz. Bu arada da öldünüzse tamam vazifenizi benzi yaptınız. Sonra Kabe'ye döndüyse yaşayanlar mı gelecektir? Ölenlere ondan sorulacak. Değil. Allah imanınızı zayi edecek. Değil. Yani ne demek? Namazınızı. Bak. Neyin yerine koydu onu? Onun için iman Allah Teala "Fe la fataka, fe bu Ebu Cehil'den bahsederken ne anlatıyor? "Fe Allah'a inanmadı. Ahirete inanmadı, iman şartlarına inanmadı. Vela sallâ namaz da kılmadı. Ebu Ceyli imansızlıktan sonra neyle kınıyor? Namazsızlıkla. Ne olur şimdi? Ya. Cennet ehli, cehennem ehli görüşüyorlar, konuşuyorlar. Ne zaman? Cennet'e cehenneme girdikleri zaman. Henüz şimdi cennette cehennemde dünya halkından, mükelleflerden insan var mı şu anda? Yok. Tabir alemi berzek alemidir. Cennet bahçesi cehennem çukuru olarak. Ama esas cennet cehennemde şu anda cennet cehennem var. Şu anda hazır bekliyorum ama mükelleflerden içine girmiş olan var mı şu anda? Yok. Ama Allah Teala Kur'an'da ne anlatıyor? Cennet el, elinin konuşmalarını bize canlı yayın. Naklen bildiriyor. E şimdi adam bana, bana soruyor. Ya Hoca ben sen bir şeyler anlatıyorsun da bunları nereden konuşuyorsun sen? Cennetliler şöyle demiş, cehennemliler böyle demiş. E ben bunu ne bileyim ya? Ama Allah Teala zamandan mekandan münezzeh olduğu için ha geçmiş ha gelecek. Allah'a karşı ne fark eder? Allah Teala benim gibi yarın olsun da bakalım ne olacak? Şimdi Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Daha bilmiyorlar, bekliyorlar. 16 Nisan, 19 Nisan 11'dir. Bekleyin hepiniz, ne bileyim ki ne olacak? Ben ne bileyim onu. Herkese bekleyelim. E bekle, bekleyene kadar kim bir de ölüyor arada? E gel geldi mi gidiyorsun yani. Bekle yarın ne olacağını bilmiyor. Kim ne zaman öleceğini bilmiyor. Kim nerede ne yapacağım. Yarın ne yapacağım. Bir saniye sonra ne yapacağını kimse. Saniye sonra ne iş değişir be. Aslında bu canının çıkması bir saniye sürmüyor be. Allah bu Celle Celaluhu geçmiş. Gelecek Allah'a eşit. Cennet cehennem. Çoktan onun ilminde. Kurulmuş. Cennete eli cennete cehennem eli cennete. Ey kurban olduğum Allah'ım. Biz bilmiyoruz. Sen biliyorsun Allah'ım. Dostlar arasında cennette yer ayırdıysan oradan çıkarma bizi Allah'ım. Düşmanlar arasında yerimiz varsa şimdi sen defter senin elinde. istediğini silersin. istediğini yazarsın. Kurban olduğum sana. İyilere çevir halimizi Allah'ım. Amin Allah'ım. Ne yapalım? Biz duadan başka bir şeyden haberimiz yok. Siyasetçilerden bir efendi hazine gelmiş. Eski siyasetçilerden. İşte... Bir şey söylüyor ona, bir şeyler istiyor onda de kim gelse aynı ayetleri okur. Kim gelirse gelsin, ayet değişir mi? Hadis değişir mi? Yok. Adam geliyor senden ne istemez? Sen de ona bir ayet alıp okudun mu? Adam da şaşırıyor ne diyeceğim. Bana ne, ne? Sen ne istiyorsun benden? Allah ne istiyor senden? Ben sana onu söyleyeceğim. O zaman efendim abi öyle derdi. Yanına gelen kim olursa olsun ona hakkı anlat. İyi adamsa kabul eder, o da kazanır, sen de kazanırsın. Kötü adamsın lan buna bir daha görüşmeyeyim. İkide bir namaz diyor, abdest diyor. Ben bununla uğraşamam. O zaman derdi bir daha gelmez sen de kurtulursun. Efendi babadan uyanık nasıl olursun işte bak. Formül bu. Yanına gelene doğru anlat. Efendi aslanı bildiğini okur. Ayet hadis cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur. O da çıkmış giderken diyormuş ki bunlar bir duadan anlar. Efendi ne diyor? Bunlar bir duadan anlar. De derdi ki keşke ondan doğru anlasak der. Dua ne demek ya? Namaz ne demek Mevla, her şeyi bilen Allah, haber verir bize. Ahirette şöyle olacak. Cennettekiler şöyle, cehennemdekiler biz bilmiyoruz. Rabbim bizi biliyor. Akıbetimizi biliyor. Hepimizin nereye gömüleceğimizi, kabrimiz cennet bahçesi mi olacak Allah nasip etsin? Cehennem çukuru mu olacak Allah muhafaza etsin? Bunları, her şeyi Rabbimiz biliyor. Ne kazanacağız, ne kaybedeceğiz? Biz bilmiyoruz. Ancak ona sunuyoruz Onun ilmine havale ediyoruz. نبول السعادة بالله في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سطر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ صدق الله العظيم مجلمين kafirler, nafıklar, fasıklar, asiler cehennemde yanarlarken, aradan perde pencere açılıyor. Cennet ehli cehennemi görüyor. Cehennem ehliyle konuşuyor. İşte siz nasıl dünyanın bir ucundan bir ucuna canlı yan yapıyorsunuz, naklen adamı? Hem gösteriyorsunuz, hem konuşturuyorsunuz. Cennet yetikat köklerin üstündedir, cehennem yetikat yerlerin altındadır. Arada o kadar mesafe olsa da Allah Teala Karşı karşıya getiriyor istediği zaman sorun birbirimize bakalım. Onlar da diyorlar ki sizi bu çakar cehennemin bir tabakasıdır Allah muhafaza. Buraya sizi kim ne soktu? Siz buraya girmek için ne gayret gösterdiniz? Cennete girmeyi Allah bu kadar kolay etti. İman edeceğin, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın. Bu kadar kolay şeyler 5 yaşında çocuk yapacak kadar İslamiyet'i Allah kolay yaptı. Peki siz bu cehenneme girmek için özel bir gayret gösterdiniz demek ki. Nasıl girdiniz buraya siz? Cenneti sermiş, hazırlamış. E buyur gel cennete diyor. Adam yok ben gelmiyorum. Gelmiyor musun? Al sana diyor bunu. E, niye çok cömert olduğunda? Cömert adam yenmeyince kızar. Cimri adam iyi ki yenmedi diye sevinir. allah Teala cennete gelmeyeni niçin dövüyor cehenneme atıyor? Cömertliğinde. Ya bu cennet bırakılır mısın? İman edip amel-i salih isteyenlere. Vaat etti Rabbim. İman, şartlarına inanmak. Ne kadar kolay. Salih amel, namaz oruç artı Bu namaz. Geliyor geliyor, birincisine geliyor, imandan sonra namaz. O cennetleri vadetti onlara. Söz verdi onlara. Bu sözü, sorun benden, isteyin benden, hakkınızı arayın buyurdum Mevla. Kâne âlâ rabbike. Vâdem ve Yerlerini hazırladı. Şimdi, tabii ki sen alışmışsın buradaki evine, işte hangi sokak, hangi mahalle, sorsalar hemen tabii ezbere biliyorsun. Adres soruyorlar ya bazı kere. Tak tak tak Şunu Maraş'ı soruyor Alıştın şimdi oraya ya. Tabi orada deseler burada sana kabir mezar yeri güzel falan. Ya şimdi bizim ev güzel. Sen boş ver şimdi mezar ne yapayım falan. Ya oradan ötesi cennet var şu var bu var. Ne kadar şey yapsa da o tabi o ev adres biz alıştık şimdi biliyorsun bizim sokak falan. Kalalım biz enişte yerimizde ya. Yani adama cennet desen bile Yine bir, bir soğukluk var yani, bu ölüm var ya arada, o arada olmasa hani böyle direkt gidecek hani, bir de baktık oradayız hani, o, o tamam da bu arada geçitler var, bunları nasıl geçeceğiz diye bir korku var adamın içerisinde. Korkmak lazım tabii ki, korkulacak bir şey yani ama nasıl bir şey Sen çok alıştın ya buradaki yata, ben yastırımı, ben yastığımı bile çok ararım yani, boyunlarım falan çok ağrıyor, ben bir yere getir yastığım yanında götürürüm yani. Haklısın ben senden beterim her tarafım tutulmuş yani. Ama ne yapacağız şimdi? Adamı çöküp alıyorlar ya. Ama korkma ya. Mevla diyor. Sure-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin suret Allah onları cennete girdirince diyor. Hiç acemilik çekmeyecekler. Arrafa, Allah onlara cennetteki yerlerini tanıtıyor, lehum onlara. Öyle tarif ediyor diyor, dünyadaki evini bulmasından daha iyi bir şekilde köşkünü, sarayını, her şeyini hemen gidiyor yerleşiyor böyle. Gidiyorsun otele, tur buradan odaları hazırlamış, orada bekle lobide, anahtarlar dağılana kadar, odalar karıştı, kaçıncı kat indi çıktı. Cennet diyor yahu, bir alem değişti, dünya Gitti ahiret kuruldu. Gidiyorsun cennete girer girmez diyor. işte kaç bu dünyada yer köç saray senin. Hemen gider yerleşir diyor. Kimseye sormaz diyor hiç. Hangi meleğe derse ki. Meleğe demiyor yani bir meleğe. Bizim taraf nereden gider? Hiçbir meleğe diyor sormayacak bizim eve nereden gider yani. Kayıtın var mı senin? Bakayım. Numara tertiş. Ha şuradan. Böyle bir şey yok cennette. Ebilen koymuş gibi. Bura benim diyecek. Oncu Efendi Hazretleri ne güzel diyordu ya. Bu can senin değil, bu mal senin değil. Sen Allah'ın yoluna harca, cennet senin. Sen cennetine karış diyor. Ne bu saat ekılacak? Eşini benim şu anda işim var. Ya bu can senin değil. Zekat vereceksin, sadaka e, bu, e, bu para ben zor kazandım, veremem, sıkacağım. Ya bak, can senin değil, mal senin değil. Ne nefsin Cennet senin. Sen cennetine karışacaksın. Ama sen iki temi pazarlığı bozarsan oraya da karışacaksın. Buraya da karışacaksın. Hepsini karıştırırsın. Yapma böyle. Ne soktu sizi buraya diyorlar. Cehennemdekilerin ilk cevabı namaz kılanlardan değildik oluyor. İlk cevap ya. İmansızlıktan da öne geçmiş burada. Alttan diyor ki fakirleri de yedirmezdik. Ondan sonra diyor İslam'ın Kur'an'ın aleyhine dalanlarla mevzulara dalardık laflardık böyle, ballı börek ooo, Müslümanların aleyhine, hacıların, hocaların, İslam'ın aleyhine çok konuşurduk diyor. Ceza gününü de yalanlardık diyor. Bak oradan anlaşılıyor gavur oldukları ama bak kaçıncıya geldi. En başta diyor namaz kılanlardan değildik. Ne zamana kadar? Ta bize o kesin gerçek kaçınılmaz gerçek olan ölüm gelinceye kadar. Ölüm gelince anladık onun için şimdi ölüm hiç unutulacak bir şey değil. Hep hatırlanacak bir şey ama biraz bir konu yapıyorum. Hemen en yakınımdakiler ya bu ölümden niye bahsediyorsun? hadi zikrahadimillezzat. Lezzetleri kıran, keyifleri kaçıran ölümü çok hatırlayın buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bizim millet bu ölümden bahsedilmesine hiç hoşlanmaz. Morali bozulur. Çok ölüm, ölümü anlatma, işte, şöyle yapma, böyle yapma. Hemen bir şey oluyor, bak ya. ölüm var, şu adam öldü, şöyle oldu, şunu hatırla, bunu hatırla. Bu ölüm işi milletin işine gelmiyor. Ama bu başımıza gelecek, işimize gelmiyor ama. Ne yapacağız şimdi? Bunu düşüneceğiz. Hazırlığını göreceğiz. Tedarik yapacağız. Ahiret var, Ahiret zor. Kabir var. Allah muhafaza. Ondan sonrası daha zor gider. İnşallah melekle ilk karşılaşmamız kolay olursa Rabbimiz Sebeb-i rekeb Teala ölüm meleğini bize e, güzel surette selamı ile müjdesiyle gönderirse inşallah, e kabir daha kolay inşallah, ma mahşer daha kolay inşallah, sırat mizanet kolay kolay, cennet en kolay. Evet. Cennetin adı ne? Yüsra. En kolay yer. Kur'an'da. Cehennemin adı ne? Usra. Usra. Ne demek? En çekin yer. Allah en kolay yere kolayca gitmeyi nasip et. Yollarını açtı Rabbi. Ne buyuruyor? Sa'du billah. Ve leylî zâ yarşâ ve'l nehâri zâ tegellâ ve mâ khala qaz zekâ إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صدق الله العظيم Karanlığıyla her yeri kaplayan geceye yemin ederim. Allah bu geceye yemin ediyor. Bu karanlık. Birkaç saat evvel her taraf aydınlık idi. Pira atlasa görüyorduk. Karıncayı izliyorduk. Şimdi karanlık girdi. Her yeri bürüdü kapladı. Koca dağları görmüyoruz. Büyük ayet bu. Parladığı zaman gündüze yemin ederim. Erkeği dişi yaradan Allah'a yemin eder. Celle Celal. Kendine yemin ediyor Allah. Sizin işleriniz karışık Allah buyuruyor. Kullarım sizin işleriniz, gayretleriniz, sayileriniz, mesaileriniz farklı farklı farklı. Kimi cenneti kazanmaya çalışıyor, kimi cehenneme yarışıyor. Ben size böldüreyim için ayırayın yollarınızı bak göstereyim size. Kim Allah yoluna cömertçe İslam için hayırlı yollarına verdi. Haramlardan, günahlardan i̇şte en büyük günah namazsızlık Allah muhafazası. Namazsızlıktan sakın, oruçsuzluktan sakındı. Zinadan, kumardan, faizden sakındı. En güzel kelimeyi tastık etti. En güzel kelime. Ne olacak? İşte biz onu en kolay yer neresi? En kolay yaşama yeri neresi? Ya en kolay yaşamayı Adam yiyor yiyor. O kadar tembel ki çöpü de atmıyor. Çöpleri de yanına atıyor. Bu adam bile sonunda o çöplere boğulur ya. Yani en kolay desen ki çöp atmayacak bir yer var. Ama çöp var. Sen ne kadar tembel olsan çöp atmasan da çöp çıkınca ne olacak? Evin çöpten ev olacak. Cennette çöp yok. Çöp yok ki çöpçü olsun. Hiçbir şey yok ya. Büyük abdest yok, küçük abdest yok. Terlemek yok, üşümek yok, yorulmak yok, üzülmek yok. Kötü çözüm. Nasıl bir yer ya? Tam bize göre ya. En kolay yaşanacak yere diyor, adamı kolayca götürürüm Allah buyuruyor. İmam-ı var da diyor, Şerif. Ne sahih hadis-i şerif o ya. İhyada geçiyor. Men akefe nefseu beynel maghrib vel işa fi mescid yema'a cemaatle namaz kılınan mescitte akşamdan yatsı arasında kendisini camide tutan le ne tekellen beynel hiç konuşma yok. Ya Kur'an-ı Kerim okursun dinlersin. Ev zikir. Allah'a zikredersin işte. Sohbet dinlersin. Bunlar Hepsi ilim, zikir, Kur'an hepsi bir yani hakka Allah. Ey ibni Allah Teala diyor o kuluna cennette iki tane köşk yapmayı taahhüt etmiştir üzerine hak olarak tertip etmiştir diyor. Üzerine hak olarak almış. Benden alacağınız olsun diyor. Ama adam alacağını bilmiyor ki ne isteyeceğini de bilmiyor bir şey de bilmiyor. Ne oldu diyor? Ne bileyim girdik çıktık hoca da bir şeyler konuştuk. Ben benim şeyim ayakkabı kaldı mı duruyor mu ayakkabı ben de onu düşünüyorum diyor yani. O da ayakkabıya takmış yani. Biri aldım ayakkabıyı diye. Ne kazandığından haberi yok ne kaçırdığından haberi yok. Cennette iki köşk veya ise Bey ne olmaz? Sen. İki köşk artık onu anlatmaya gelmez o. Yetmiş bin kapısı var. Cennetin köşkleri her iki kapı arasında ne kadar mesafe var Allah Allah Allah. Vay vay vay vay. Fukara yurdu dünya Fakirlerin kral olduğu dünya. Boğaz'da arsa satılacak, metresi 20 bin dolardan olsa 130 milyon dolar eder. Ne olacak? Boğaz'ın en güzel arsası milyar dolar. Cennetin köprü olmaz ya. Allah hiçbir şey değil dünya. Hepsini veren. Allah tarafına bakmamış. Yarattığından beri rahmetiyle bir kere bakmamış. Sevmiyor. Çünkü nefsin işine geliyor, Allah'ın zikrini unutturuyor ondan. Ama ahiret öyle mi? Ahiret öyle değil. Aralarına diyor bir ağaç diker. Lev tafehu ehlül ardu Bütün dünya halkı, üstündeki altındaki artık ne kadar sayısını ancak Allah bilir bu hesabı. Hiçbir yerde kaydı yok. Bütün dünya halkı diyor o ağacın etrafına tavaf yapmak kalksa hepsi yer bulur diyor. Öyle büyük Araya da öyle ağaç diker diyorum. Kime? Açsamla yasa arasını camide ibadetle geçirene. Gördün mü şimdi neler kaçıyor? Gördün mü şimdi gelen neler alıyor? Herkes çalışıyor Allah buyuru. Farklıdır. Herkesin işi gayreti çalışması çabası farklıdır. Kimini canlı cennete satıyor. Kimi cehenneme satıyor. İnşallah biz cehennete satanlardanız. Cehennemden satın alanlardanız inşallah. Bu saatlerde bu vakitlerde. Ama kim cimriliği eder, zekat vermez, sadaka vermez, hayır haçane işlemez. Ve sağna. Bu çok fena. Benim Allah ihtiyacım yok gibi hareketler yapar. Namaz yok, oruç yok. Vaaza gel, hoca dinle, şunu oku, bunu yap. Yani işte benim tuzum kuru tıkırım yerim. De bana kimse karışamaz. Dedi adama, "Yahu dedi, minare yıkılsa senin evi yıkacak." dedi. "Caminin dibinde komşususun. Bir kere seni cemaatte görmüyorum. Ne haber?" O da dedi hoca, sen o ağzım başkalarına sakla. Benim tuzum kuru tıkırım yerin dedi. Namaza ihtiyacım yok diyor. Şuna bak ya, ya dedi hiç namaz kılmayın namaz kılmaya niyetin yok mu falan? Henüz düşünmüyorum dedi. Sanki evlenme teklif ettiler ona. Fideat lafa bak diyorum açık sen. Tuzum kuru diyor ben sen işine bak. Hoca da dedi laf kalmaz. Dedi ona bu balatın köpeklerinin de dedi. Tuzu kuru dedi, tıkırı yerinde bir kemik bulunca yalamağa başlıyorlar ama Ezda Aleyhisselam kırptaklığını belediye zehirleyince, belediye zehirleyince can çekişirken anlıyorlar. Sen de şimdi yiyorsun, içiyorsun, evin var, ocağın var, geçiniyorsun. Ama ölüm meleği geldiğinde anlayacaksın bakalım. Rahat mıymışsın değil miyim? Onun için uyandıralım. Dünyada giyinmişler ahirette çıplak kalacak. Dünyada toklar ahirette aç kalacak. Bak evi barkı olanlar ahirette Allah muhafaza etsin yatak yorgan ateş olacak. Kabir zaten hiç uzak değil. Hepten yakın her an gitme değil Hani ahiretlere uzak gibi dönüyor. Zaten kabre gittin mi ahirete gittin oradan. Bir daha dünyaya dönüşlü olmadığına göre artık ahirette çıkacaksın soluğu. İnşallah cenneti alırsın ama. Kötü tarafı var. Onun için şimdi kardeşler birbirini uyandıralım uyaralım. İnsanlar bilmiyor neyi kaçırdığını bilse zararını bilse azabını duysa zerre kadar imanı olan etkilenir. Bu millette tesirlenme var. Çünkü iman var elhamdülillah. Dinlediği zaman aman ya Rabbi diyor. E bu iman belirtisidir. E zaten inanmayan hiç dinlemiyor. E biz ona ne diyelim? Allah hidayet etsin diyelim. O benim ihtiyacım yok diyor. Vaaz dinlemiyor. Kaset dinlemiyor. Kitap okumuyor. Radyodan bir sohbet var dinlemiyor. Adam benim ihtiyacım yok ben biliyorum diyor. Ben zenginim veya şuyum veya bıyım. Allah buyuruyor bak. Kimin Allah'a dine imara ihtiyacı yok gibi hareketler yaparsa diyor. ne? Allah muhafaza. bile bilhusnâ. Cimriliğin sonu zekat vermez, sadaka vermez... E, ...hocaya ihtiyacım yok, namaza ihtiyacım yok, ibadete ihtiyacım yok... ...bunların sonu nereye doğru götürüyor adamı? Ya. Küçük günahlar büyük günahlara doğru. Büyük günahlar imansızlığa doğru çekiyor. Ondan sonra son nefesine adam kafir gidiyor. Fesennü yessiruhu lil üşrâ... ...onu da en çetin, en zor yaşanacak yer neresi? En zor geçim yeri, en zor yaşanacak yer... Cehennem Allah muhafaza etsin. Onun dünyada kimse ben zordayım, ben dardayım, geçimim şöyle şuyum böyle diye numaralar yapmasın. Cehennemi görmeden kimse zorluk görmüş değil. Dünyadayım elhamdülillah. Yağımızla kavruluyoruz. Yani yaşıyoruz diyoruz. Evet. Kimilerimiz hasta, kimilerimiz fakir, kimilerimiz borçlu, kimilerimiz derdi. Allah bütün müşkillerimizi hallü asanesi. Bunlar imtihandır gelir geçer ama insan o cehenneme girdi mi Allah muhafaza bir de imansız girdi mi hiç çıkamaz ya. Çok çetin o. İnşallah burayı ki onu da o zor yere, o çetin yere kolayca götüreceğiz. Bak buraya da dikkat şimdi. Niye kolayca götüreceğiz diyor? İçki içmek kolay geliyor. Sana namaz nasıl kolay geliyor? Ona da içki kolay geliyor. Sana ömre hacca kolay geliyor, ona da zina öyle kolay geliyor. Dikkat edelim. Allah bize İslam'ın ibadetlerini kolay getiriyorsa sevinelim, müjdelenelim ki inşallah cennet yoluna kolay gideceğiz günahlara karşı Allah muhafaza, iştihah, ve kolaylık varsa o kötüye nişandır Allah muhafaza. Yuvarlandığı zaman diyor içine malı kurtaramaz onu buyuruyor Allah. Hidayeti biz üstlendik Allah buyuruyor. Peygamberler gönderdik, kitaplar indirdik, hocalar gönderdik, vaazlar yaptırıyoruz. Doğru yolu göstermek bize ait. İnna Ahirette bizim, dünyada bizim, iki cihanda bizim Allah buyuruyor bizi kaçıran Rızamızı kaçıran her şeyi kaybetmiştir. Bizi kazanan her şeyi kazanmıştır. Onun için biz Rabbimizin rızası nerede? Namazda. Nerede zikirde. Nerede? Kur'an'da. Biz ona bakalım ya. Adamlar kazandılar ya. Biz niye kaybedelim? Kazananları örnek almayalım. Kaybedenleri niye örnek alalım ya? Allah'a muhafaza. Bu kadar insan başına neler gelen insanlar var. Senin onları örnek almaya çalışıyorsun? Hep iyi iyi olsam diye bakıyorsun. He, onun için <gülüyor> ahiretteki iyileri de örnek alacağız. İnşallah. Şimdi de Hacı Şerif rivat ediyor. Onu okuyalım. Hazreti Ali kerremallahu veche ibni Ebi Talib. Subhanallah. kapısı. Rabbim şefaatlerinden aileyi. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi bi inna bi Kim namazı hafife alırsa, namaza gevşek durursa, ciddiye almazsa Allah ona 15 on bela verir. Allah muhafaza etsin. Şimdi bunun ters tarafında menhabe ala salah namazı muhafaza eden, 5 vakit namaza devam eden, vakti vaktine kılan, kazaya bırakmayan ikramullah teala bir kimsi Allah beş hasretle ona güzel hasretle ikram eder. İnşallah ikramlara mazhar olalım. Yurfa <gülüyor> geçim darlığı namaza devam edenden kaldırılmıştır. 5 vakit namazına Vakti vakne devam eden dünyada darlık görmez. Ama kim vakitlerini geçiriyor? Kim hızlı kılıyor? Hızlı var ya? Pa, küt, böyle taktık taktık. Tavuk tane toplar gibi, karga leşi eşer gibi böyle hareketler. Rukûyü ceydet tamam değil. İdaraite rujul yuva fihu rukûyü süjûd fetarahm ala iyalimur İbrahim nekâne hazirler. İmam Hazımın hocasıdır o. Dedi ki. Bir adam bakarsan ki Ruku secde hızlı hızlı kılıyor. Çoluk çocuğuna acı dedi. Çok geçim darlığı çekecekler. Tabii. Kılan da belada yani. Her kılan kurtulmuyor. Kılanlarda daha tehlike var. Dikkat edeceksin. Gazabül kabr. Kabir azabı kaldırılır. Bu ne büyük müjde biliyor musun? En korkulu şey kabir azabı ya. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namazın peşine Allah'a sığındığı Dört maddeden birisi kabir azabı. Niye sığınıyor? O garantide ama bize öğretiyor. Bizim ümmet için dua ediyor. Ve yu'ti illâ'l kitâbe bi'yemînih. Beş vakit namazı hiç terk etmeyecek ama, hiç kaçırmayacak. Allah ona amel defterini sağ elinden ihsan eder. Ya. Bu da çok büyük müjde inşallah. Mevlamız buyuruyor. Sem'amuruk kitabuv yemine Defterini sağ elinden alan tesevve yuhasabu hisaben yasiira. Onun hesabı çok kolay geçecek inşallah. Ve en kalibu li ahlihi mesrura. çocuğuna sevinçle dönecek, cennette onu bekleyenlere kavuşacak inşallah. Ve murra sırat kelbark. Sıratı nasıl geçecek? Şimşek çakar kapanır ya hemen. Hiç anlamadan bir de baktın cennete girmiş. Ve cennete bi ghayri hisab. Cennete nasıl girecek? Bak namaza devam edenin öbür hesapları çok kolay geçeceği için hesapsız cennete girecek. Hesapsız ya. Hesap çok zor iştir. Men nukişel <gülüyor> hesabe helek Bukhari hadisinde. Hesaptan münakaşa başladı mı helak olursunuz diyor. Münakaşa ne demek? Niye böyle yaptın? Bu niye şöyle yaptın? Teftiş teftiş. Adamı bir eşerseler, deşerseler bizim her tarafımız dökülür. Bizim yani onun için Az Hazretleri sözü. Ya bir namazımız var. Bari onu düzgün kılalım da öbürlerini hiç olmazsa Rabbim bağışlasın. E şimdi namazı deliklesik edersek mi tutacak? Bu beş tane hasret. Peki kim ve men tehaven aynis salâh akabu allâh bihapşe aşarâh Namazı hafife alan hiç kılmayan demiyor ha. Hiç kılmayanın Allah Allah Allah bunu nasıl konuşacağız biz? Gevşek alan, hafize alan çok var bu gevşeklik bizde. On beş bela. Bunlar çok zor işler. Burada kamçatun fid dünya beşi dünyada. Selâsı tühinde üçü ölürken. Ve selâsı tühinde üçü mezarda. Ve selâsı tühinde gurûdî minel kabr. Üçü de mezardan çıkarken Allah. <gülüyor> Dünyada başına gelecek belalar. Yani gelmiş Allah'ım ağzı olsun. <gülüyor> Birincisi ömründen bereket çekilip alınır. Yüz sene yaşarsa bir gün gibi gelmez. Namazsızın ömrünün bereketi yok. Günler nasıl geç? Geceler nasıl geç? Tabi bu kadar ezan okunup bir kere secde yapmazsan, Güneş doğmadan sabaha kılmazsan, güneş batmadan ikindiği kılmazsan, gününün, gecenin hesabı olur mu? Takvimi olmayanın, küblesi olmayanın, yönü olmayanın, saati olmayanın, vakti olmayanın, ömrünün bereketi olur mu? Nasıl yaşar o? Bir de bakar ki, aa! Ezra'yla sen fıttağını Ve saniye, tüm hasime salihine vecih. İkincisi, Allah dostlarının, salih kulların siması yüzünden silinir. Suratına baktığın zaman, bir Allah dostu yüzü göremezsin. Ve salize kullu ameli ya'meluh burasına bak. La ye'ecuruhullahu aleyh ne amel yapıyor? Namaz kılmıyor. Ne amel yapıyor? Namaz, Namaz kılmayı borçtan var. Var değil mi? Namaz kılmayıp hacca giden bile var. Şimdi Ömre turizme döndü. Gidiyor öyle birkaç vakit kılıyor bir şeyler. Kıldı yok. Yatıyor otelde aşağı. Gidiyor Ömre'ye. Namaz kılmayıp zekat veren Namaz kılmayıp hayır yapan mı? Ne amel yaparsa hiçbirine sevap yok diyor. Ne olacak şimdi? Hepsini ipotek altına almış namaz. lehu <gülüyor> Dördüncüsü. Ne kadar dua yapsa, ne kadar Allah dese, ne kadar yalvarsa, hiçbir duası göğe yükselmez diyor. Gök kapıları kapalı. On sonra velhamize beşincisi la yud'alu lehu Allah dostları bu kadar kullar var. Allah şefaatlerine nail eylesin. Hepsi gece gündüz dua yapıyorlar. Mesela bütün namaz kılanlar namazlarının sonunda ne diyorlar? Rabbene gfirli <Sessizlik> vel valideyye velil müminine. Beni anamı babamı dedikten sonra bütün namaz kılanlar, bütün inananlara dua yapıyorlar, bağışlanma duası. Zaten en büyük derdimiz günahlarımız onlardan kurtulduk mu? Beladan kurtulduk demek. Bu kadar Allah dostlarının, Değil mi? Haçta, ömrede, Arafatta, Kabe, Ravda, Medine, gece gündüz bu kadar veliler, salihler, alimler hep dua yapıyor. Namaz kılmayana diyor. O dualarda hiçbir nasip gelmiyor. Bu kadar büyük zarar olur mu ya? İnsan bu zararı ancak kendine yapabilir. Dünyanın yavru toplarsa bir adama bu zararı yapamaz. Şimdi bakalım. Ölürken başına gelecekler. Zelilen çok hakir zillet içerisinde ölecek. Allah muhafaza. Korkak vaziyette, miskin halde. Kendine güvensiz, ölüm meleğine karşısında titrer halde. Vesaniye muhzü yani. İkincisi aç ölür. Ne kadar tok olsa. Vesaniye muhzü cahiyan. Susuz ölür. O susuzluk çok zordur. Ölüm anında susuzluk. İşte o Pamukla dudaklara işte damlatırlar falan. Zaten boğazından Su geçecek halde değil, son nefeste bir bardak bile içemez hani. Ancak ıslatırlar. Ve ne uskunie? dünya mı Bütün dünyanın deniz suları diyor, boğazından akıtılsa suya kanmaz diyor. Allah ona öyle çektirir diyor. Ya bu zor, bunlar zor başımıza gelmemiş. Ondan sonra Allah muhabbuz'a bir teklifte, yamutu bak sen, ansızın ölür diyor. Ani ölüm çok tehlike. Hele namazsıza tamamen tehlike. Çünkü ne tövbe fırsatı var, ne kazalara başlama fırsatı var, ne hesabı düzeltme fırsatı var. Ani ölüm çok tehlike. Ancak ani ölüm kime nimet? Namaza abdeste her şeyi hazır bekleyenlere nimet. Ne zaman Hz. Allah gelecek diye Allah'a kavuşmayı bekleyenlere ani ölümler büyük nimet. Mevtül fücieniğmetülü <gülüyor> salihin, salihlere ani ölümler nimet. Nekmetülü <gülüyor> salihin. Kötüler için azap. Allah'ın öyle dostları var. E, ne zaman Rabbim'e kavuşacağım, öleceğim diye öyle veliler var. Allah'a kavuşmayı mı diyor? Adamın defteri, ameli düzgün. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Yahu ölemedik diye üzülmeyin diyor velilere. Ey dostlar diyor. Yani ölemedik diye, Rabbimize göremedik diye, cennet bahçesine giremedik diye, Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem'e görüşemedik diye. Tabii ki beklentidesiniz diyor. E size teşelli olacak. Şu ayete bak ya. Kim Allah'a kavuşmayı ümitli bekliyorsa korkmasın ecel geliyor diyor. Hani nasıl ki bize derler ki aman kork ecel geliyor. Onlara da diyor ki korkma ecel geliyor Allah'a kavuşacaksın. Şu bizimle Allah dostlarının arasındaki farkı görüyor fark ediyor musunuz? Tersi görüyor musunuz? Bizi ölümle korkutuyorlar ve onları da dünyada kalmakla korkutuyorlar. Biz ne haldeyiz? Çok ters bir durumdayız yani. Ve tersine ilerliyoruz. Bir an evvel döndürsün Allah bizi ya. Mevla'ya karşı bu kadar yabancılık, ahirete karşı bu kadar yabancılık. Ya ölürsem diye korkmak nedendir? Tedariksizliktendir. Ve ölüm anında كَأَنَّهُ قَدْ اُذْكِلَ بِحَد۪يدِ الدُّنْيَا وَخَشَبِهَا وَاَحْجَارِهَا Hadith, öyle zor an ki Allah o anda kolaylıkla kelime-i şehadet gibi buyurun <f reel> <oak> okumayı nasip etsin. zor bak namazsızın durumu diyor Dünyadın ne kadar demiri ağacı, odunu, madeni taşı, kayası iki omuzlarına ve boynuna yüklenmiş kadar ağır vaziyette can verecek ben mi söylüyorum bunları ya Bunları kurtam uyduramam ya? Hadis-i Şerif bunlar. Becine korkutuyorsun. Ne yapayım? Ben de korkayım, sen de kork ya. Şimdi, bunun sonrası var. Sonrası daha beter. Ve emmelletiz suybu'u fi kabri. Kabirde başına gelecekler. Felûlâ yudayyifu aleyh kabru hettâ tehtelife adlâ'uhu. Kabir sıkıştırıla, sıkıştırıla, sıkıştırıla, kaburgaları birbirine geçer diyor. Bu çok söyleniyor. Hadis-i Şeriflerde çok var bu. Kabir ıştırmasında Kaburgaların birbirinin içine girmesi. Ya buna dayanılmaz ya. İki gün rahat yatakta yatacağım diye sabah namazını kaçırma ya. Kabirde bu vaziyette yatılmaz ki ya yüzleşeceksene. Fesaniye cemri ve Kabrin diyor gibi ateş tutuşturulur. Petrol çıksa gibi böyle. Yanıyor. Kabrin gibi yakılır diyor. Ateş közlerin üzerinde gece gündüz döner diyor közlerin üzerinde. Yatak beğenmiyoruz be, ortopedikleri bile beğenmiyoruz. Şu şöyle, bu böyle, şuram rahatsız oldu, buram rahatsız oldu, belim ağrıdı. Ateş közlerinden yatak olursa, Allah muhafaza adamın sonu batak olur. Yuzli mualeel kaburu. Ondan sonra kabir kap karanlık olur. Niçin? Çünkü Resulullah da buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Es salatu nurun. Namaz nedir? Nurdur. Nur nedir? Bütün ışıkların kaynağıdır. Namaz yok, nur yok. Allah'ın nur vermediğine hiçbir nur yok. İstersen floresan taktır. Mezarın içerisine. Allah nur vermemişsen ruhun göremiyor. Ruhun. Bu göz değil. Ruhun alemindesin. Verzek alemindesin. Verzek alemindesin. Ya kabir kararır Allah muhafaza. Bundan sonra ve seniye yasıru ayen bil qaul melekler gelir münker nekir denir hiç misli görülmemiş korkunçlukta gözler ateş gibi çakıyor böyle gözler tüyleri yerden sarkmış ya çok korkunçlar. Allah o, o anımızda bize yardım eylesin. Hazreti Ömer'e geldiler. Radıyallahu anh kabrinde. Rabbike, Rabbin nedir diye sual başlayınca dedi ki nereden geliyorsunuz dedi. Bir sen desene. İstersen yazayım kağıda koyarım mezarına. Bakarsın desene. Nereden geliyorsunuz diyor. Melekler dediler. Arslan. Ne kadar bin senelik mesafeden. Bir anda Mevla geldi. Onların hızı hız, ışık hızından seri e siz o kadar yerden Rabbinizi unutmadınız da dedi. Ben şuradan aşağı dedi Rabbim bunu da i̇şte Adam olursan da böyle de bülbül gibi de konuşuyorsun. Kabir bu. Ya. Ulema adam biri öldü kabre gömüldü. Efendim çok anladın onu. Melek'le geldi. O da nahim kaidesiyle cevap veriyor. O bir Hoca ona soru soruyor zaten Men mukaddem kaberdir. Rabbik'e muhakar müktedadır diyor. Melekler de bir şey anlamadı. <gülüyor> ne diyorsun dedi ya. E doğru demiyor mıyım diyor. E ne bileyim diyor. Ben bilmediğim şey doğru mu diyorsun yanlış mı diyorsun. Anlamadı ki melek. Dedi ya Rabbi ne diyor. Mevla buydu diyor, bunlar Kur'an'ı anlamak için sarsmayıp Arapça kaidelerdir. Yani müptelak haber men'in terkibini yapıyor sana. O cevap yerine geçer. Tamam dedi. E adamın rahatlığına bak ya. Sanki hoca soru soruyor. ne olur. Dostlar böyle. Meşahistan birisiyle isimle kafamda tam kalmıyorum belki ne sefir olacak ama hangi ne sefiler çok var melekler geldi soru soruyor diyor ki düz mü cevap vereyim şiirle mi cevap vereyim melekler de dediler ne rahat adamsın ya bir şiir söyle bakalım dedi Rabbi Allahu la ilahe sivahu ve Nabi Muhammedun ve Mustafa hu وَدِينِيَ الْاِسْلَامُ وَفِعْلِي ذَم۪ينُ اَسْأَلُوا اللّٰهَ عَفَّهُ وَعَطَاهُ Şiire Kabirden geliyor bu haberler. Nereden geliyor? Ben gidip mezarları dinlemiyorum sabahı kadar. Sizin gibi kaset de koymadım. Sonra fıs çıktı. çıktı. Herif mezara kaset koyuyor ya. Bu hocaların dediği doğruysa diye bir canlı yayından iyi satış yaparım hani. Her şeyin kasetin çekip satacaklar korsancıma. Mezara koymuş kasedi. Sonra gitti açtı yani. Böyle yap yaptı hafifisi. Sonra açmış kaseti falan. Bir şey, bir şey yok. Ulan dedi. Bu sahtekar, hoca. Hiçbir şey yok. Lan. Meleğin sorduğu, önünün verdiği cevabını senin kaset alır mı ya? Bu ruhlar aleminden bahsediyoruz. Kim kimden ne haberi var ya? Kasete girer bu. Ya ahmak, imanı kıt, bir şey bilmiyor. Rabbim Allah dedi. Ondan başka ilah yok. Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dinim İslam ama amellerimde bozukluk var dedi. Allah'ımdan affını ve lütfunu isterim. Melekler için böyle adama? Tam not ama. Ona ne diyormuşte Ebu Yezid el-Besthami Sultanül Arifîn, kaddesallahu ruhu. "Ben Rabbim ki, kimdir?" diyorlar. Diyor ki, "Ona sorun kulum." diyor mu? Sanıyorum Muhittin Arabi olacak. Onda da Arapçası var. Yani beytleri falan. Onu soruyorlar. Rabbin kim işte? Dinin ne işte? Kitabın, imamın, erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin. Lan cevapları var. Bunları bilmek lazım. O ne diyor? O zaten vahdeti vücut mübarek zaten. Mevla'dan başka bir şey gördüğü yok. Muhyiddin Arabi bu. Evliyanın reisi. Biz bizimle bizdeydik diyor. Biz bizimle bize geldik diyor. Biz bizimle bizdeyken diyor. Bizi bizden mi sorarlar? Melekler diyor, anlarsan da gel. Tamam diyor, biz anlamadığımıza göre doğrudur diyor yani. Şimdi ne yapacaktın yani? Velilerin şifreleri var, sırları var, Allah ile makamları var. Meleklerin haberi olmaz be. Bir şu adamların durumuna bak. Bir de namaz yok, abdest yok. Şu kabirdeki rezalete bak şimdi. Mezardaki azaplara bak. Yani bak. Yarın belki cenazeniz çıkar yani. Hiç belli değil. Ya şu gece şu tövbe işi var ya. Şu namaza başla ya. Ne var bunda? Kazaya bırakıyorsun. Başta kazalarını hesap et. Defter tut ya. Bir daha bırakmayacağım. Kazaları en efendim e, fuzuli hiçbir vakit geçirmeyeceğim. Kalan ömrümde bu kazaları tamamlayacağım. Bir o zaman bir itibar kıraatını düzgün bir, bir bilen kişiye şöyle bir kontrol ettir. Nasıl kılıyorum mesela? Durum bu. E, kabir, kabir... Ayrı bir yer kabir. Sizin tedirgesi diyor ya sıyı ruh ay yem bilka mümkün cevap vermekte. ağzını açar diyor Rabbim ezik ne olur? Rabbim Allah. hiç Allah'a itaat yok. E Rabbim Allah nasıl diyeceksin Rabbim Allah? Bu çok kötü olur. Bir kabrinde ona musallat edilir. Sürbân Allah Allah. Bir ejderha. Ama sizlere mezarda ne musallat edilir? Büyük yılan. Aman özellikle sen yılandan çok korkarım. Hiç onu mevzu yapma şimdi. İsm-ı şüca'ül ekra'u. Bu yılanın adı diyor... ...kel pehlivan. Şüca ne demek? Pelivan cesur demek. Ekra, kel. Tatlak yani. Hücüyede kendini boşuna korkutuyorsun. Gelsene buraya. Kuluk açtırırım ya. Var ne kadar? Şeyi sere diyor. Bir gözünü kapıyor görmemesi. Ondan sonra bir daha bakıyor kenarından falan. Korku filmlerinden sabaha kadar boğuşuyor. Aklına zarar ya, aklına zarar. Allah akıl fikir versin. Diyoruz al şu kitabı, bu kadar hadis var. Ben sana 300 hadisten kaç tanesini okudum? Ha, bu gece bir tanesini zor okuyorum ya. okumuyor O öyle film seyredecek. Aynâ min nâr, gözleri ateşten. Ve zârû min hedîd, tırnakları demirden. Allah'ın ne yılanları var? O cehennemden geliyor. Şimdi dünyada böyle bir yılan yok diyorsun sen. Ben de kabul ediyorum, yok. Bu sefer diyorsun ki bu mezara nereden geliyor? Adam diyor ki bu, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Adam diyor ki bu diyor yel değirmeni diyor. diyor anladık yel değirmeni ama suyu nereden geliyor diyor. Sen anladın mı bunu yel değirmeni olduğunu? Anlasan ki rüzgarla dönüyor bunun daha suyunu sorar mısın? Ben diyorum ki burası ruhlar alemi. Adam hala diyor ki böyle bir yılan dünyada yok diyor. Ya ruhlar alemi diyorum sana. Azap ruha oluyor diyorum sana. Sen bunu çözebilir misin şu beden kafasıyla? Bu gözler. Ama acıyı tadacaksın. Çünkü acıyı tadan beden midir, ruh mudur? He? Acıyı tadan beden midir, ruh mudur diyorum. Ruhtur. Neden? O zaman narkozu verdikleri zaman keçip doğuruyorlar beni ameliyatta hiç acı duydun mu? Neden? Ruh gitti. Ruh gidince bak burayı. iman tahtasını keseceğiz hoca dediler. Tamarların tıkalı dediler. Bak bu kaburdur. Burayı kesiyor bypass yaparken. Seni bunu canlı canlı keçin de bakayım duruyor musun? E, narkozu verdin mi nasıl duruyorsun? E ruh gidiyor ölümde gidiyor uykuda da gidiyor bayıldığında da gidiyor e o zaman kim duyuyormuş acıyı e ruh beden duysa adamı nasıl ameliyat edecek? anlamıyor musun hala o zaman kabirdeki azap kime buluyor? ruha bazı kabirlerde yılan bulan açılınca görülür o bazen Allah ayet için gösteriyor da azabın mahalli ruhtur onun için böyle yılan cehennemde var mı Var. E, cehennemden hark açılıyor yani. Cehennem kanalıyla bu geçiriliyor. Ama dünyadaki bedenine illa bu acı verecek mezarı açtım mı ben görmüyorum demen bir yok ki. Bu senin ruhlar alemidir. Senin ruhun mezarda değil ki. Ruh mezarda değil ki. Ruh ya cennet bahçesinde ya cehennem şukurunda diyor. Bu kadar hocaları dinliyorsun sen. Ne anlıyorsun ki? Bugüne kadar ne anladın? Cennet bahçesi o mezarlığın içi mi? Ruhun yeri. Ya alayliğindedir, ya sikildedir Allah muhafazan. Her tırnağın uzunluğu diyor, demir tırnaklar, bir günde gidersin diyor. Bir günde gidersin, git git git git, git tırnağını. Ne olacak? O ölüyle konuşur diyor. Ölüyle konuşur, sen konuşmuyor musun? Rüyanda gelmiyor mu deden, nenen, babaannen? Ruh konuşuyor işte, rüyanda gördün kim? <gülüyor> Beden kabirde sürümüş. Ruh geliyor. Rüyana gelen de senle Seninle konuşan da ruh. O ejderhay ölüye diyor. <gülüyor> ben kelpehlivanım diyor. Sesini de nasıl anlayın diyor hadis-i şerif. Onun sesi diyor e, gök gürlemesi Kuvvetli gök gürlemesi var ya böyle bir patladığı zaman yatağın içinde de böyle yorganın içine sokuluyorsun iban patlayacak gibi oluyor ya gök gürlemesi çok değişik bir sesi var onun yani. Hiç dünyada öyle bir ses bir şey benzetemeyiz onu yani. O öyle bağırıyor. Ya kula rabbi en subh ila şems. İmsak oldu. Gün doğdu, güneş değil. İmsak gün doğumu. Güneş doğmu aydı namaz çıkıyor. Güneş doğumu da sabah namazı çıkıyor. Gün doğumuyla imsak yani sabah namazı vakti giriyor. O yüzden diyor ki her gece bak şimdi. Saat kaçta şimdi bu gece mübarek çağ gecesinde imsak şimdi? Beşte. Diyelim. O beş oldu mu o yılan namazsızlara diyor ki kaçta güneş doğuyor? Altı otuz. Altı buçuğa kadar diyor. Şimdi vakit girdi. Sabah namazını kılmıyordun ya sağlığında diyor. Sana darbelerimi indirmemi Rabbim bana emretti diyor. Benim elimde bir şey yok. Ne melek acıyabilir, ne mahluk acıyabilir. Hiç, anam baban acıyamaz. <gülüyor> Erhamurrahimin sana anan babandan çok acıyan Allah sana, peygamber yolladı bu haberleri duyuruyor sana, Kur'an inir sana. Sen de diyorsun ki, hoca keşke bu vada da gelmeseydim, hiç duymasaydım, en azından böyle bir şeyler duymamıştım derdim de, belki kurulunca bu... acaba diyorsun. Yanlış düşünüyorsun. Başlıyor imsaktan, güneş doğumundan sonrasına kadar. Öğlen vakti girdi. Saat bir buçuk. Öğlen oldu mu oldu? Kılıyor muydun? Kılmıyordun. İkindiye kadar darben var sana diyor. Allah Allah. Ya kaç dakikada kılıyorsun şuraya? Farz dört rekat en fazla farz var. Dört rekat yani en kısasından dört dakikada yani bir dakika bir rekata mesela fıkha göre kurtarır hani payıyla. Dört dakika beş dakikaya. Farz ya. Zaten sana sünneti kılmadın diye de vurmaz yani. Sünneti kılmadın mı yan gelirlerden mahrum olursun. Fazla cevapları kaçırırsın. Onlara da yanarsın gerçi sen. Çok da. Dünyada yanıyorsun ya. Dünya kârlarını kaçırdığın zaman dövülüyorsun ya. Kafayı vuruyorsun ha. Sünneti kılmadın mı yan Ama darbe yemezsin. Bunlar farzları zayi etmekten dolayı. E şimdi beş dakikada kılınacak bir farzı kılma. 3 saat, 5 saat darbeye. Şimdi benim sana tek sözüm var. Diyorsan bak ya inanmıyorsun ya da delisin ya. Yani mantığım almıyor. Ben 5 dakika keyfimi kaçıramam. Ben 5 saat yerim abi. Yılanın darbesini diyorsan ya inanmıyorsun ya anlamıyorsun belki. Akılsızsa bir şey deme. İmanla bağdaşmaz. Nehdrübekala tövbe salatü'l akr. <gülüyor> İkindi kaçırdığın için ilen akşama kadar darbe vuracağım. Nehdrübekala tüm salat akşamı kaçırdın ilen yatsıya kadar. Nehdrübekala kapıyorsun ya bu yatsı namazı var ya. Bu yatsı namazı var ya bu yatsı kılacağız şimdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh et taatiye. La namet aynat. Gözlerine uyku girmesin. Yatsıyı kılmadan uyuyanın gözlerine uyku girmesin. Melekler bekliyor, bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ya kılacak da defteri kapatacağız da Allah'a amelini arz edeceğiz. Kılmıyor da kılmıyor, kılmıyor. Yatıyor aşağı. Melekler dediler. La namet aynâ kevelâ karraçâ. İki gözün aydın olmasın. İki gözüne uyku girmesin. Hebe sekeallâhu beynel cenneti ve nâr Sen bizi böyle bekletiyorsun kılmadan. Allah seni cennetle cehennem arasında hapsetsin. Melekler beddua diyor, yası yıkılmadan yatanlara. Ne önemlidir bu yassı? Çünkü en uzun da yassı ha. Bak yılan diyor ki, yassı yıkılmadığın için diyor, sabaha kadar. Şimdi sabah içinde bir buçuk iki saat oluyor da, bu yassı, oho, dokuzdan başlayacak, beşe kadar. İnsan sonuna kadar yassı ya. Dayanamayız, zayıf yaratıldık, direnmeyelim, secde edelim ya bu kadar kolay etti Allah Teala. Evet. Fe kullama darbeten o yılan ona bir darbe vurdu mu diyor. Yahulzu fil ardu 70 dir'an 70 arşın yerin dibine giriyor. Ruhu yani ruh böyle gidiyor şu kıyamet gününe kadar azap devam. Sanki kıyamet gününe çıktığı zaman kurtulacak. Ne buyuruyor mübla? Ta'adullah min O kötü dönler, namazı zayi edenler, canların çektiği şehvetlere uyup da namazı terk edenler yakında gayet kavuşacaklar diyorum. Gayy bir İran, el gayy ve latan İran geçilir bi Evet, bütün cehennemde yaranların irinleri, kusmukları, leşleri böyle dönerlerin şeyleri akar ya, yağları toplandığı gay kuyusuna namazı zayi edenler kavuşacak Allah buyuruyor. Ayet bu Meryem Suresi'ne. Bir de kılan, kılıp da vaktini geçirenler. musallin hepiniz okuyorsunuz. Büyük helak var. Hadisi var o namaz kılanlara. Kılmayanları ya bırak. Kılanlar yandı diyor. Ama hangi kılanlar? اَلَّذ۪ينُ عَنْ صَلَاتِهِمْ O namazlarından gafil olanlar. Elhamdülillah diyor Allah'ın dostları namazlarında gafil olanlar buyurmadı da namazlarından gafil olanlar buyurdu ki namazların içinde gafil olan deseydi hepimiz namazın içinde oraya buraya kafamız gidiyor yanmıştık. Allah bize acıdı da namazlarından gafil vakti geçirenler namazı kaçıranlara vay haline diyor. Safafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Said el-Hudri hadisinde El veylu vadin fi cehennem yehribu el kafiru 40 hariban qabl an yebluğa ka're. Veyl cehennemde bir vadidir. Gittikleri zaman diyor, "Küt sene gider dibini bulamadan." diyor. İşte namazsızlara tehdit ediyor. Teveylulil <gülüyor> musalliyin diyor. Vay o namaz kılanlara namazsızlara değil. O kaçıranlara geçirecek. Hak sanılır ya ben mi abartıyorum? Ben mi büyütüyorum işi? Ben bu mı yapıyorum? Ayet okuyorum, haç okuyorum. Ne katıyorum? Onun için uyaralım. Çalık var, çocuk var. Namaz kılmayanları uyaralım. Biz sohbet edelim, biz nasıl had edelim, biz anlatalım. Allah tesir yaratacak inşallah. Evet. Yani kabirde buşa mahşer daha kötü. Surat mizan daha kötü, cehennem daha kötü, bu iş iyiye doğru gitmez. Azap hep artarak katlanır. Gider. Memleketi Cuzoyu buünde kabr işte. Kışında başına gelecekler. Fiim evkifin kıyameti kıyamet durağında, mahşer meydanında elli bin sene sürecek o uzunlukta başına gelecekler. Anlatacaksın. Üç kelimeyle bitiriyor Muhammed Mustafa, Aleyhisselam. Şiddetü'l-hesap ve saptu'n-nar ve saptu'r-rabbü dukhulun Hesabı çetin, deşik delik deşik, aç aç aç. Bütün hesabı karıştır. Artık yakatından, orucundan, kul hakkından, torgu, sorgu sorgu sorgu bin sene hesap. Ondan sonra Allah'ın gazabına çarpılmak. Bu gazaplar ya aman ya. İbn Abbas Hazretleri Nurdia Hanım'a gözlerine çok ağrılar oldu, ama oldu zaten. Mubarek onun abdeste gözünün içine kadar suyu geçirmeye çalışıyordu. Öyle suyu gözün içine sokayım derken ama oldu. Abdeste çok önem verirlerdi. Bizim gibi böyle yapıyorsunuzacak diye. Gözünün içine kadar İbn Abbas Hazretleri sokuyordu, ama oldu. Dedi ki benim dedi Allah'ın kazası kadar Allah'ın namazı abdesti dedi, gözüme hayırlıdır dedi. Siz o kadar da yapmayın gözünüze parmak sokun demedik yani. Doğru abdest alın diyoruz. Gözüneki şafağı bile sinmiyorsun. Nasıl abdest olacak ya? Ondan sonra dediler ki birkaç gün dediler namaz kılmasan demiyorlar ha. Birbirini uyaralım, uyandıralım ya. Onun için inşallah bundan sonra Allah'ıma kabul saatinde bir dua verdik sana. Tam kabul saatinde ne istiyorsun deseler Allah'ımdan tek istediğim Allah'ım bundan sonra bir namazı kazaya bırakmadan canımı alsın. Bir namaz kazaya bırakmadan Allah yaşatsın. Benim duam bu. Size de Allah bir vakit namazı kaza nasip etmesin. Ölünceye kadar Allah sizi namaza düşkün etsin. Namaz dinimiz bizim imanımız. Hayra vesile olalım. Hayra anahtar. Şerre dolalım. olalım. İnşallah urrahman. Namazın işi çok. Allah Teala Amele muvaffak eylesin. Cümlemizi, çoluk çocuğumuzu, kıyamete kadar gelecekle sizlerimizi namaz ehli eyle. Sikir ehli eyle. Ya Rabbel alemin. Sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve aleyhi ve selleme. Teslimen kezira. Velhamdülillah Rabbil alemin. İtibar haber.